Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillâhu felâ mudille le ve men yuḍlil felâ Ve ve işte, "An Muhamed'e Abdullahu ve Ressulü, ya eyü hallerine, âmanıttık Allah hakkı takatî, ve la temûtun illa, ve ânım Müslüman, ya eyü hâna, sıttık Rabbkumü, lâzî, xalakumün nefsin waheđe, ve xalak minhâ zâjha, ve ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي الله عليه واله وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُخْتَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اَعَاذَنَ اللّٰهُ اِيَّاكُمْ مِنَ النَّارٍ <gülüyor> Daha önce dört dersini yaptığımız haricilerle alakalı, havariç dediğimiz harici fırkaları ile alakalı, bu fırkanın, bu fırkaya dair yaptığımız bunun sıfatlarını anlatan ders silsilesinin beşincisi. Bu fırkaya dair elimizdeki notları, bu fırkaya dair yazılmış kitapları şöyle derinlemesine incelersek, yani bu fırkaya dair o kadar çok ders yapılır ki, e, hatta hesabı gerçekten çok geniş ve insanların en çok fitneye düştüğü bir fırkanın e, anlayışı söz konusu şimdi biz daha önce ki ilk dört derste kısmen az da olsa haricilerin sadece büyük günah işleyenleri tekfir edenlerdir demenin yanlış olduğunu hariciler sadece büyük günah işleyenleri tekfir eder bizlerse büyük günahları işleyenleri tekfir etmiyoruz böyle demenin yanlış olduğuna dair çok kısmi olarak de değinmiştik. Bu dersin ilk bölümünde bunu biraz daha tafsilatlı olarak anlatacağız. Ki daha önce tafsilatına geleceğiz dediğimizde, işte o günkü tafsilat bu bugün. Hariciler sadece büyük günahlardan dolayı tekfir eden kimselerdir. Demek yanlıştır. Şimdi bazı arkadaşlara biz diyoruz ki bu yaptığınız eski dönemdeki haricilerin anlayışıdır. Haricilerin sıfatlarıdır. Bu dönemdeki bu anlayışı bu sıfatları okudunuz mu? Bunlar kim? Bunların sıfatları ne? Dediğimizde onlar hemen kendilerini savunmak için diyorlar ki hariciler büyük günah işleyenleri tekfir eden kimseler. Biz büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz ki. Dolayısıyla biz de harici değiliz diyerek bir e, karşı bir bize bir e, ne derler ona yani karşı bir müdahalede bulunuyorlar. Fakat bu yaptıkları onları bundan kurtarmıyor. Çünkü hariciler bir tek bir görüşe bağlı değil. Farklı farklı çeşit çeşit sınıf sınıflar. Bunların içerisinde büyük günahları tekfir etmeyenler de var. Edenler de var. Nitekim onlar kendi görüşünde olan kimselerden Suç işleyenleri tekfir etmeyen cinsleri de var. Yeter ki kendi fikrinde olsun. Büyük günah işlese de bunları tekfir etmiyorlar. Yine onlar biz büyük günahtan dolayı tekfir etmiyoruz. Küfürden dolayı tekfir ediyoruz. Hariciler ise büyük günahtan dolayı tekfir edenlerdir. Şeklinde cahilce karşı çıkarak bir şekilde insanlara da saptırma yapıyorlar. Yani düşünün adam yeni namaza başlamış ama... Kendisine vesile olan kişiden ne öğrenmiş? Cuma namazı kılmamayı öğrenmiş. Cami imamlarının arkasında namaz kılınmaz bunu öğrenmiş. Daha üç günlük. Böyle adamla biz karşılaşıyoruz. Benim arkadaşım diyelim. Ona da öyle biri vesile olmuş. Bak bu yaptığın haricilerin alametidir. Tekfircilerin alametidir. Ona, o da gidiyor soruyor o bir tarafa. İşte hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ediyor. Biz ise tekfir etmiyoruz diyerek Çocuğu da saptırıyor. Halbuki diyoruz ki bak o dönemi okudun mu? O dönemdeki insanlar kim? Bu dönemde cuma namazı kılmayanlar, imamları tekfir edenler, ne bileyim işte bir takım bazı özellikler var. Bunları yapanlar harici değilse bu hariciler kim o zaman? Bu dönemin haricileri kim? Kıyamete kadar böyle bir taif olacak. Dolayısıyla bu şekilde de insanları yeni namaza başlayanları, cahil olan kişileri, bir takım yani ilmi az olan kardeşlerimizi saptırabiliyorlar. Hariciliğin sadece büyük günahtan dolayı tekfir etmek olduğu düşüncesi tabi nisbi bir sözdür. Örneğin haricilerin necedat diye bir kulu var. Bu kebire dediğimiz kebire ne demek? Istilahta büyük günahlar kastedilir. Bu büyük günah Kebire sahibini, büyük günah sahibini tekfir etmeyen bir fırka bakın bu. Bunu bütün tarih kitapları ve haricilere dair fırkaları inceleyen bütün kitaplarda gelir bu. Bu tarz kitaplar mesela Kitabı Farku Beynel Fırak diye Abdul Kahir bin Tahir el-Badadi'nin kitabı vardır. Bu kitap bin sene öncelik fırkaları yazılmış olan kitaplardır. Bin sene önce yazılmış kitaplar. Bakın Abdul Kahir Bin Tahir el-Bağdadi şöyle diyor. Üstadımız diyor ebul Hasan el-Bağdadi şöyle der. Üstadımız ebul Hasan el-Eşari onların Ali radıyallahu anh'u Osman radıyallahu anh'u Cemal asabı iki hakem ve tahkime razı olanlar ile hakemi veya birini doğru bulanları tekfir etme zalim imama karşı ayaklanma hususlarında birleştiklerini söyler. Fakat El-Kabi'nin haricilerin büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri hususlarında birleştiklerine dair söylediklerini kabul etmez. Bakın burada bir harici kimi sözünü kabul etmiyor? El-Kabi'nin haricilerin büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri hususunda birleştiklerini kabul etmez. Meselenin doğrusu ise bizim üstadımızın ebul Hasan el-Eşari'nin haricilerin hakkında söyledikleridir. El-Kabi ise Haricilerin hakkında büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri hususunda birleştiklerine dair iddiasında yanılmıştır. Nitekim haricilerden olan Necadat, kendi görüşlerinde olan kimselerden bu Necadat fırkası en Necde bin Amir El Hanifi taraftarıdır. Bu şahıs Hicri 65 yılında Yemamed Abdullah bin Zubeyre karşı isyan eden haricilerin büyüklerinden biridir. Bunlar daha sonra Abdülbenik bin Mervan'a karşı halifeliğinde, Halifeliği döneminde Esad el-Kısri tarafından öldürülen bir taifedir. İşte bu taife, kendi görüşünde olan kimselerden suç işleyenleri tekfir etmeyen bir taife, büyük günah işleyenleri de tekfir etmeyen bir taife. Ve necedat kolunun yani harici fırkalarının necedat kolu olarak bilinirler ebul Ebu Hasan el-Eşari yine şöyle diyor. Hariciler Ali bin Ebu Talib bin tahkimi, kabul, yani tahkim ne demek? O zaman Muaviye ile kendi radıyallahu anhuma bunun ikisinin arasında hüküm koyulması için sahabelerin seçilip kimin halife olduğuna dair hüküm koyulması olayıydı bu tahkim meselesi. Bu tahkim meselesinde hariciler bir kola ayrıldılar ve tekfir ettiler bu iki sahabeyi. İşte bu tahkimi yani bu hüküm koyma meselesini Muavi ile kendi arasındaki hükmü, hükmedilmesi için iki insanın seçilmesi konusunda bunu kabul edip etmesinden dolayı tekfirinde icma ettiler. Kim etti? Hariciler. Fakat onlar onun küfrünün bir şirk mi yoksa küfür mü olduğu konusunda yani şirk derecesinde bir küfür mü olduğu konusunda ihtilaf ettiler. Necadat'ın dışındaki hariciler bütün günahların küfür olduğuna dair icma ettiler. Çünkü Necadat bunu söylemiyor ve Necde'nin adamları olan Necadat'ın dışındaki hariciler büyük günah işleyenlere Allah'ın devamlı azap edeceğinde icma ettiler. Gördüğünüz gibi büyük günah işleyenlere Allah'ın devamlı azap edeceğinde Necadat'ın dışındakiler icma ediyor. Bu fırka hariç. Demek ki hariciler farklı farklı fırkalarmış. Sadece bir fırkanın özelliğini getirip de genele şamil kılmanın yanlışlığı var burada. Görüldüğü gibi hariciler illaki büyük güne işleyenleri tekfir edenlerdir demek yanlıştır. Onlar bu konuda ittifak üzere de değiller. Nitekim onlardan sonra necedat kendi görüşlerinde olanlardan suç işleyenleri tekfir etmez. Bunlar Necde bin Amir el Hanifi'nin taraftarları olup en önemli harici fırkasıdır aslında. Günümüzde bazı haricilerin zihniyetine sahip olan kimseler yaptığımız bunlar haricilerin özellikleridir dediğimizde hemen bizlere olur mu? Hariciler büyük günah işleyenleri tekfir edenlerdir. Bizler ise büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz diyorlar ve böylece bu sözleriyle kendi hariciliklerini gizlemek istemektedirler aslında. Aslında onlar küfür olarak inandıkları, kendilerinin iddia ettikleri şeylerden ötürü herkesi tekfir ederler. Bu da onların kollarına göre değişkenlik arz eder. Yine haricilere bir bakarsınız, küfür olmayan bir şeyden dolayı kendilerince onu küfür sayıyorlar. Dikkat edin buraya. Hariciler küfür olan olmayan bir şeyi, pardon olmayan bir şeyi kendilerince küfür sayarlar ve insanları tekfir ederler Tabii ki küfür olmayan şey bazen büyük günah bazen küçük günah olmayıp mübah ve müstahap olan şey de olabiliyor mesela buna örnek verelim bakın Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anhu ve diğer sahabeler Müslümanların kanları akmasın diye hakem seçimi dediğimiz tahkim konusuna razı oldukları için ilk dönem hariciler tarafından tekfir edildiler halbuki Müslümanların kanları akmasın diye bakın Müslümanların kanları akmasın diye tahkime yani hakem seçimine razı olmak müstahaptır hatta hatta kanın dökülmesini engellemek için vacip bile olur yani müstahap olan vacip olan bir şeyden dolayı ne yaptılar? Tekfir ettiler işte Ali radıyallahu anh ve diğer sahabelerin savaştığı Nehvaran'daki ilk dönemdeki yaşayan hariciler insanlara zina içki ve benzeri günahları işledikten, işlediklerinden dolayı tekfir eden kimseler değil bakın. Yani ne demek? İlk dönem haricilerinin büyük günah işleyenleri tekfir eder diye bir inancı yok. Bu da demek ki hariciler büyük günahları işleyenlerdir, işleyenleri tekfir edenlerdir demenin yanlış olduğu yine ortaya çıkıyor. Onlar tahkime yani hakem seçimine razı oldukları için tekfir ediyorlar ki bu da Müslümanların kanları akmaması için yapılacak bir şeyse hatta vacip olan bir şey yani bırakın bunun küçük günah büyük günah olmasını müstahap hatta vacip olan bir şey bu hariciler sadece büyük günahtan dolayı tekfir edenler iddiasında çürütmektedir dolayısıyla Ebu Bekir bin el-Arabi haricilerle ilgili hadislerin şerhinde bakın şöyle diyor hadiste söz edilen hariciler kimdir o zaman bunların Harure ilk dönem Ali radıyallahu Anh'dan ayrılıp da Harura bölgesine çekildikleri için o, o zamanki hariciler Haruriye denilirdi. Harura ehli ve onların emsalleri oldukları söylenmiştir. Bunun da delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar insanların tefrikaya düştükleri zaman da ortaya çıkarlar. Ve insanların en hayırlı fırkasına karşı çıkarlar. Yani o dönemdeki Ali radıyallahu anhüya karşı çıkarlar hadisleridir. Bu aynen de böyle olmuştur. Bunlar Irak ile Şamlılar Tefrika'ya düşüp ayrıldıkları zaman ortaya çıktılar ve iki fırkadan daha hayırlı olan Ali radıyallahu anhunun taraftarlarına karşı çıktılar. İşte bu Bekir el-Arabi'nin delildi getirdiği hadislerdeki kötülenen hariciler büyük günah işleyenlerdir denilmemektedir. Bakın ilk dönem haricilerinin özellikleri oradaki genel hastalık zikredilmiştir. Peki o Bunlar insanların tefrikaya düştükleri zamanda ortaya çıkanlar. İnsanların en hayırlı fırkasına karşı çıkanlar şeklinde gelmiştir hadiste. Yine bir kısım haricilerin özelliklerine sahip olan kişiler kendi görüşlerinde onlardan suç işleyenleri tekfir etmezler. Onlara baktığımızda mesela vahdeti vücutta küfür derler ama bunu misal veriyorum Seyyid Kutup İhlas suresinde bunu tefsirinde yapmış dediğimizde onu çok sevdiklerinden dolayı bir şey demezler. Biraz sonra onun kendi kitaplarından örnekler vereceğiz. Onlara parti kurmak, kurmak, oy vermek hakkında soru sorduğumuzda bunu küfürdür derler. Ama bunu Mevdudi, Abdullah Azam ve yine Seyit Kutub'un Mevdudi'nin kendisi yapmış dediğimizde, bunun yapılacağı bu konuda da susup kalırlar. Halbuki bazıları da şöyle savunur: Ya işte orada şerii kurallara hükmedilecekse, ancak o zaman parti kurulur. İstediğin kadar sen kendi inancında tartışıyorsun. düşüyorsun. Şerif kurallara hükmedilsin ya da hükmedilmesin. İslam'da parti kulüp böyle meclis, meclislere girmenin bir delili var mı? Yok. O zaman sen Resul'un yapmadığı bir şekilde yapıyorsun. Bunu nereden çıkardın? Hadi senin dediğin gibi olalım. Bu da ayrı bir hüküm koyma senin inancına göre. Dolayısıyla bunları bu şekilde o kendilerinin kitaplarından etkiledikleri, etkilendikleri insanlardan deliller getirdiğimizde onu da kabul etmiyorlar. Burada söz konusu bizim için Seyir Kutup, mevdud Abdullah Azam gibi kimseler değildir. Onlar kendi çaplarına göre davetçi insanlardı. Konu onların hükümleri de değil. Bizim onları tekfir etme gibi bir şeyimiz de yok burada. Fakat tekfircilerin, haricilerin en çok okudukları kitaplar onların kitapları. Bir kısım haricilerin özelliklerine sahip olan kişilerin sergiledikleri dengesiz tutarsızlıkları göz önüne sermek istiyoruz bakın. O zaman tekrar konumuza dönelim. Şeyhülislam İbni Teymin'in şu sözüyle devam edelim. Hariciler Müslümanları günahları sebebiyle ilk defa tekfir eden kimselerdir. Onlar kendi bidatlarına muhalefet edenleri de tekfir ederler. Canlarını ve mallarını helal görürler. Bakın şimdi burada İbni Teymin'in koyduğu kayıt ne? Onlar kendi bidatlarına muhalefet edenleri tekfir ederler. Görüldüğü gibi illaki büyük günah işlemesine gerek yok. Kendilik çıkardıkları küçük günah seviyesinde bile olsa o bidatlara ters düşenleri de tekfir edebiliyorlar. Yine Şeyhülislam i̇bn Teymiye şöyle dedi. Onlar kıble ehlini günahlardan dolayı hatta kendilerince günah saydıkları şeylerden dolayı ilk defa tekfir eden kimselerdir. Onlar kıble ehlinin bu sebeple öldürülmelerini helal sayarlar. Bunlar mecmul fetavada geçiyor bunların ikisi. Hatta Kendilerince günah saydıkları şeylerden dolayı ilk defa tekfir edenler kimselerdir diyor bakın. Demek ki onlar için günahın büyük küçüğü önemli değil. Büyük küçük fark etmeksizin kendilerince günah saydıkları şeylerden dolayı kıble ehlini tekfir edebiliyorlar. i̇bn Hacer Ales de onları tanıtırken onlarınki en büyük belaydı diyor. Bozuk görüşlerini yaydılar. Rejim cezasını kaldırdılar. Hırsızlık yapan kişinin elini omuzundan kestiler. Hayızlı kadının namaz kılmasını vacip saydılar. Emri bil maruf münker yapmayan kişiyi kafir saydılar. Eğer bunu yapmaya gücü yoksa o zaman onu büyük günah sahibi saydılar. Şimdi son cümle önemli olan aynı zamanda büyük günah sahibi olan kişi onlara göre kafirdir. Onlara göre ehli zimbenin malı alınmaz ve onlara saldırılmaz. Müslümanı öldürmek, esir almak veya gasp etmek serbesttir onlara göre. Burada dikkat ettiyseniz İbn-i sözlüğünden bizim aldığımız yer şudur. Onlar emribil maruf ve neyhanil münker yapmayan kişiyi kafir saydılar. Yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymayan kişiyi. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayan yapmamaya yapmamak insanı büyük günaha sokmaz. Dolayısıyla onlar bu büyük günaha sokmayan bu şeyden dolayı insanları kafir demişler bakın. Dolayısıyla onların, onlar sadece büyük günah işleyenleri tekfir etmiyorlar. Burası iyi anlaşılması için bunları tek tek bulduk. Eğer bunu yapmaya gücü yoksa o zaman onu büyük günah sahibi de saydılar. Ebu el-Arabi şöyle dedi. Hariciler iki sınıftır. Bir kısmı Osman, Ali ve Cemal vakasına katılanların ve hakem seçme yani tahkime razı olanların tamamının kafir olduğunu iddia ederler bir kısmı diğer kısmı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden her kim günah işlerse ebediyen cehennemlik olacağını iddia ederler burada her kim günah işlerse bakın büyük küçük ayırmıyor yani büyük günah kaydı yok her kim günah işlerse demektedir genel olarak günah işleyeni kastederler ayrıca bir kısım haricilerin mübah ve yerine göre vacip olan tahkim gibi bir işi yapanları da tekfir ettikleri söylenmektedir Demek ki hariciler sınıf sınıftır. Onların aşırıları vardır, aşırı olmayanları da vardır. Abdüllatif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammed ibni Abdülvahab şöyle demiştir. Hariciler Ali ve taraftarlarının, Muaviye ve taraftarlarının küfrüne kesin olarak karar vermelerine sebep olan şüphelerinin ne olduğu anlaşılmıştır. Onların inançları bu hadiseden sonra insanlar arasında dağınık bir şekilde varlığını devam ettirmiştir. Bakın onların inançları onlardan sonra insanların arasında dağınık bir şekilde bu inançı barındırmaya devam ediyor. Onların aşırıları günahlar sebebiyle insanları tekfir eder hale gelmiştir. Sonra onlar için güç ve devlet toplanmış el Muhalleb bin Sufre onlarla savaşmış. Hatçaç bin Yusuf onlarla savaşmış ve ondan önce İbn-i Zubeyr kardeşi Abdullah zamanında onlarla savaşmıştır. Şirkin dışındaki günahlar sebebiyle insanların tekfir edilmesi düşüncesi onlardan yayılmıştır. Haricilerle alakalı zikredilen bütün nakillerde büyük günahlar sebebiyle tekfir eder kimselerdir, güruhtur ifadesi geçmemektedir. Bundan dolayı birisinin haricilerden olması için büyük günahlar sebebiyle tekfir eden kimse olması diye bir şart yoktur. Nitekim tabi bu onların alametidir ama böyle bir şart yoktur. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem onların sıfatlarını anlatırken hiçbir hadistede onlar büyük günah işleyenleri tekfir eder diye bir nas kayıt da yoktur. Genel olarak hadislere baktığınızda Müslümanları öldüren fakat putlara ibadet edenleri kendi hallerine terk eden kimselerdir gibi rivayetler gelir. Yaşları genç akıllara ermeyenlerdir. En hayırlı insanların söylediği sözleri konuşurlar, Kur'an okurlar okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmez. Bu tarz rivayetler vardır ve hiçbirinde de dediğimiz gibi büyük günah işleyenler bir tekfir ederler diye bir sıfatları gelmemektedir. Evet yine haricilerin diğer bir özelliği genel olarak İslam'ı yaşayan toplumlar olsun yönetimi kastetmiyorum yaşadıkları toplumu cahiliye toplumu olarak isimlendirerek çağdaş haricilik alametlerine bürünmektedirler. Hadislerde gelen cahiliyet kelimesine baktığımız zaman bazı tutum ve davranışları nitelendirir. Hadislerdeki cahiliye kelimesi kişinin bazı tutum ve davranışlarını nitelendirir. Nitekim Allah'ın en çok buğz ettiği insanlar üçtür der sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar harem bölgesinde dinsizlik yapan, Müslüman iken cahiliyet adetini arayan. Bakın hadiste ne diyor? Müslüman iken cahiliyet adetini arayan. Yani insan Müslüman olup da bu adeti arayabiliyor. Ve haksız yere bir insanın kanını dökmeye çalışandır diyor. Yine Ebu Zer radıyallahu hadisinde devamlı bunu bilirsiniz, zikrederiz. Bir kişiyi annesinin, Bilal radıyallahu anhü'ye annesinin siyah olmasıyla, kara kadının kara oğlu demesinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Sen kendinde cahiliyet bulunan birisisin. Kim öldüğü zaman boynunda beyat ipi yoksa cahiliyet ölümüyle ölür. Kim cemaatten bir karış miktar ayrılırsa o halde ölürse cahiliyet ölümüyle ölür. Bu gibi hadislerde cahiliyetle ne alakası var? Bu tutum ve davranışlarla alakalıdır. Bu nitelendirme o tutum ve davranışların kötü olduğuna ve onlardan sakınmak gerektiğine delalet ediyor. Lakin o fiillerin sahiplerinin küfrüne delalet etmez bu. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ı söylenen Sen kendinde cahiliyet bulunan birisisin sözüyle onun kafir olduğu kastedilmemiştir. Sadece insanları renkleriyle ve kendilerinin dışındaki şeylerle ayıplamanın cahiliyet döneminde görülen yanlış bir davranış olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki naslarda ayet ve hadislerin ışığında cahiliyet manasını net olarak görüyoruz. Buna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi İslamiyet'te yeri olmayan ve ona ters düşen şeyler ve işler için kullanmıştır dikkat edin. Cahiliyet denince ilk akla gelen İslam önceki dönemdir. Çünkü o dönemde insanlar kapsamlı bir cehalet içerisindeydi. Onların bütün inanç ve amellerini cahiller için tayin eder. Kendileri de bu cahiliye inanç ve amelleri benimseyip hayatlarını ona göre yönlendirirlerdi. Cehalet ve cahiliyet o dönemde böylesine kapsamlı iken İslam'dan sonraki dönemde ancak cüzler ve parçalar halinde bu varlık gösterebilir. Onun için herhangi bir Müslüman da o dönemin inanç, huy, ahlak ve davranışlarından bir şey gözükürse, cahiliye dönemine ait, bu örnekte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nebuzer radıyallahu anhühe dediği gibi sen kendisinde cahiliyet bulunan birisisin sözüdür. Böyle parçalar halinde görülen cahiliyet, şirk koşmadıkça küfrü gerektirmez. Buna işaret etmek için de bakın İmam Bukhara şöyle bir bab başlığı koymuştur. İmam Bukhara'nın attığı başbaplıkta fasıl olarak gelir, günahlar cahiliyet işindendir. Fakat onları işleyenler şirk koşmadıkça kafir olmazdır. Der, bab başlığını bitirir. Cahiliyet dönemindeki usulle hükmetmek de bu neviindendir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmakta Efe hukmel cahiliyeti yebgune Cahiliyetin hükmünü mü istiyorlar? İşte bu tarz bu dönemdeki yani usulla hükmetmek bu neviden bir cüzdür. Bu cahilet meselesi üzerinde tabii konuşacağız. Bu çok önemli bir mesele. İnsanlar da yani özellikle Seyyid Kutub'un mevdudunün kitaplarını okuyanlar cahiliye toplumu diye teşmih edilen bu topluma kafir toplum olarak gözüyle bakmaya başlıyorlar onların kitaplarını daha önce okumuş arkadaşlarımız bu bunu, bunu anlayabilir. Yani onların kitaplarında cahiliye toplumu tekrar Medine dönemine dönmek gerekir. İşte tekrar Allah Rasulü'nün yapılandığı gibi yapılanmak gerekir. Her şeyi reddetmek gerekir. Diyerek toplumu cahiliye toplumu olarak tesmihe edildikçe bu sefer topluma öyle bir gözle bakıyorsun ki herkes kafirmiş gibi geliyor. Bu artık o, o satırları devamlı okudukça şimdi ileride de gelecek mesela Onların kitaplarında tevhid kelimesi geçiyorsa La ilahe illallah kelimesi geçiyorsa Uluhiyet tevhidi geçiyorsa Hatta hatta rububiyet tevhidi geçiyorsa Burada kast edilen nedir biliyor musun onların, onların kitaplarında? Açın bakın hepsinde kendi uydurdukları o hakimiyet dedikleri tevhidi kast ediyorlar. Uluhiyeti tarif eder bir bakarsın hakimiyetten bahseder. La ilahe tarif eder Direkt hakimiyetten bahseder Tevhidi açıklamaya kalkar Bir bakmışsın yine hakimiyetten bahseder Yani Allah'tan başkasına sığınma Allah'tan başkasından medet umma, Kabirlerden yardım istemeye dair Bir tane bir şey gördüklerini Yazdıklarını görmemişsindir Onlar tevhidi La ilahe da bunlarla anlaşamıyoruz Onlar tevhidi tesbih ederken direkt Hakimiyet tevhidi dedikleri ki Onların bu hakimiyet tevhidi dedikleri dördüncü tevhid hiçbir ilim ehli ayırmamıştır. Bakın selef alimlerinden hiçbir ilim ehli ayırmamıştı bu hakimiyet tevhidini. Hep hakimiyeti kastedenler ki hakimiyet tevhidini biz işliyoruz nerede? Uluhiyet tevhidinin içerisinde. Ama bunlar dinin özüymüş, la ilahe illallahın aslıymış gibi hakimiyet tevhidi, bütün tevhidi anlatırken hakimiyet tevhidini getirirler. Hal, bu sefer de onların buna yoğunlaşmaları psikolojik olarak aşırıya gitmelerine sebep olmuştur. Ve yönetimin her kısmını ve toplumlara kadar cahil diyerekten tektir boyutuna ulaşmışlardır. Evet, Şeyhülislam yüklü teymiye şöyle der. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce cehalet makamındaki bir cehalet içerisindeydiler. Bu cehalet dünya çapında <gülüyor> kapsamlı ve geneldi. Bakın onların cehaleti dünya çapında kapsamlı ve geneldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra cehalet kapsamlı olmaktan dışarı çıktı. Kafirlerin yurdu, yurdu olan ülkelerde varlığını yine sürdürürken Müslümanların yaşadıkları ülkelerin İslam'ın nur ve ilmiyle ülkelerde aydınlandı. Bu ülkelerde cehalet bazı işlerde ve bazı kişilerde görülse bile İlk dönemdeki gibi kapsamlı ve geniş ihatalı bir şekilde değildir. Onun için İslam ülkesini Müslüman toplumu bir bütün olarak cehaliyetle nispete, nispet etmek doğru değildir der i̇bn Teymiye. Hafız i̇bn Hacer cahiliyet İslam'dan önceki şeydir. Bu kelime İslam döneminde ancak bazı vasıflardan dolayı bazı şahıslar için kullanılır. Bu iki imamın sözlerinden çıkan mana şudur. İslamiyet döneminde Müslüman toplumlara bazı İslamcı yazarların yaptığı gibi cahiliyet toplumları demek doğru değildir. Çünkü bu toplumlarda cahiliyet dönemine ait bazı şeyler bulunsa bile bunun yanında İslam dönemine ait bazı şeyler de vardır. Ve hatta bu ikincileri daha da fazladır. Bu itibarla bunları yok saymak haksızlık ve yanlışlıktır. Ferk olarak da bir Müslüman tam tamına bir cahiliyet adamı değildir. Çünkü Müslüman olması sebebiyle cahiliyet adımı değildir. <gülüyor> Çünkü Müslüman olması sebebiyle, pardon son cümleyi alayım, cahiliyet kadar İslam'ın da bazı vasıflarını taşıyordur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anhıya, sen cahilsin dememiş bakın. Sen kendisinde cahiliyet bulunan bir kimsesin demiş. Bu iki tabir arasında büyük fark bulunduğu çok açıktır. O zaman cahiliyet meselesine dair özlü olarak şunları söyleyelim. Cahiliyet ismini kullanmanın hükmü kullanış biçimine göre değişir. Onu bir dönemin tamamı veya bir Müslüman toplumunun bütünü için kullanmaya gelince örneğin bu zaman cahiliyet zamanıdır. Ve bugünün Müslüman toplumları cahildir. Bu asrı kastediyorum. Cahiliyet üzerinedir demek dinen caiz değildir. Kapsamlı ve genel anlamıyla cahiliyet bütün insanların din ve imandan uzaklaştığı dönemdir. Bu dönem İslam'ın öncesidir. İslam geldikten sonra böyle bir kapsamlı cahiliyet kalkmıştır ortadan İbn Teymiye'nin dediği gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ne diyor? Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar hak ve İslamiyet üzere sevat edeceklerdir. Allah benim ümmetimi dalalet ve sapıklık üzerinde birleştirmeyecek. Cahiliyet kelimesi bulunan hadisi şeriflere baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlak ve genel olarak değil belli bir amel veya ahlak için kullanmıştır. Hadislerdeki kullanım şekillerini zikretmiştik. Evet benim telefonum kusura bakmayın. Cahiliyet kelimesi bulunan hadis-i şeriflere baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu mutlak ve genel olarak değil, belli bir amel veya ahlak için kullandığı görülmektedir. Ahir zamanla ilgili hadislerde cahiliyet kelimelisinin kullanılışı da bu şekildedir. Cahiliyet parçalanmayan bir bütün değildir. Aksine o parçalanabilen bir şey ve Müslüman sert ve toplumlarda onun parçalarından bir kısmı gözükebilir. Bu itibarla Allah'ın hükmüyle yönetilmemiş olmak Müslüman bir toplumu cahiliye toplumuna çevirmez. Bakın Allah'ın hükmüyle hükmedilmemiş olan bir toplum olmak o toplumu cahiliye toplumuna çevirmez. Aksaklık burada dikkat ettiyseniz. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen bir toplum. Bugün zaten öyle bir toplum yok diyorlar değil mi? Dolayısıyla bakıyorsun ama halkına Bugün Suud'a bile gitseniz şeriatla yönetilmiyor. Birçok şeyine baktığınız zaman ticari şeyleri hep Avrupa Avrupa hükümlerine hükmediliyor. Baktığınızda ama toplum nasıl bir toplum? O topluma da cahiliye toplumu mu demek gerekir şimdi? İşte Allah'ın indirildiğiyle hükmedilmeyen bir toplumu cahiliye toplumu olarak nitelendirmek o ayrı bir cahilliktir. Müslümanların bu toplumu cahiliyet toplumuna çevirmez. Ancak bu yönüyle ona benzer denilir. Onun için toplumun kendisi cahili yönetim tarzından razı ve memnun değilse hele hele bu toplumun kendisi bu cahili yönetimden bu tarzdan razı ve memnun değilse kafir bir toplum hiç olmaz. Hatta üstün tutmak şartıyla heva nefis için cahili yönetimi tercih etseler yani şeriatla yönetilmek daha üstün ama biz hevamızdan dolayı böyle yönetilmeyi tercih etseler bu bile kafir olmayacağını söylüyor ilim ehli. Çünkü burada üstün tutma, eftal şartı var. Bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin tak kendileridir ayetine hemen böyle tek diye alınmıyor. Yedi sınıf insan giriyor. Bunların içerisinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere eğer helal görerek bunu hükmediyorsa ya da Allah'ın indirdiği hükümleri diğer hükümlerden daha aşağıda görüyorsa, hatta denk görüyorsa, bak bu üç sınıf direkt küfre girer ve üstünü kapatıyorsa. Ama Allah'ın indirdiği hükümler, tamam biz bunlarla hükmedemiyoruz, lakin bunlar en aftal olanı. ama şu an başka hükümler var. Burada polisiz, askeriz, şey yapıyoruz, görev aldık, yargıcız, bu onu küfre sokmuyor. Bu konuda da icma var, dikkat edin. Dolayısıyla yedi sınıf insan girer. Onda onların içerisinde istihlal dediğimiz helal kılma şartı, üstün tutma şartı gibi bir takım şartlar vardır. Bunun tafsilatına dair yazılmış kitaplar var. Ümmül Kura'dan çıkmış okuyabilirsiniz. Hatta üstün tutma şartıyla sadece hevai nefis için cahili yönetimi tercih değseler toplumlar kafir olmazlar. Yüce Allah bu tercihi yapanları azarlayan bir soruyla şöyle der. Efe hukmül cahiliyeti yebkûne. Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar buyurarak kendilerinin kafirler değil fakat istedikleri yönetimin cahiliye olduğunu beyan etmiştir. Cahiliyet kelimesini belli bir fert veya ülke için kullanmak da iki türlüdür. Gayrimüslim olan fert ve toplumlar için kullanıldığında bakın bu cahiliyet caizdir. Gayrimüslim toplumlar için. Büyük günah işleyen Müslüman fertler veya büyük günahların işlendiği Müslüman toplumlar için kullanıldığında bu ise caiz değildir. Çünkü bunlar işlenen günahları günah bilip onları helal demedikçe Müslümanlıktan çıkmazlar. Fakat Allah'ın haram ettiği şeyleri bilerek helal derseler o zaman kafir olurlar ve gayrimüslimlerin durumuna düşerler. Bir amel ve durumla kayıtlayarak bir fert veya topluma cahiliyeti nispet etmek örneğin falan ülke cahiliyet hükmüyle yönetiliyor veya kadınları cahiliyet usulüyle açılıp dolaşıyor demekse bu caizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyeti böyle kayıtlara kullanmıştır. Ebu Zer radıyallahu anh, bir adamın, aynı dediğimiz gibi bilen Habeşi'yi itham eden Ebu Zer radıyallahu anh'ı sen de cahiliyet top bulunan birisisin der. Üm yine bir hadiste ümmetinde cahiliyet işi olan dört şey vardır. Bunlar kendi soylarını övmek, başkasının soyunu kötülemek, yağmuru yıldızlara ilişkilendirmek, ölü üzerinde ağlamaktır. Bakın bunların içerisinde şirk olanı da var, ahlaki olanı da var. Hepsi cahiliyete nispet edilmiş değil mi? Şimdi burada yağmuru yıldızlarla ilişkilendirmeye ne oluyor? Şirk olan cahiliyettir. Ama soylarla övünmek ahlaki bozukluk olan adamı dinden çıkarmayan bir cahiliyettir. Dolayısıyla toplumu genel olarak cahiliyete nispet etmenin dışında cahiliyet de genel bir kelimedir. Bununla da illa tok, kafirlik kastedilmez. İşte toplumu cahiliyetle ilk vasıflandıran kimseye baktığımız zaman son dikkat ettiyseniz bu son dönemin 20. yüzyılın garipliklerindendir bu. İlk baktığımızda bunu Mevdudi söyler. Bu konuda İslam ve Cahiliyet adında bir isim isminde kitap da yazmıştır. Onun ardından Seyyid Kutup konuyu ele almış ve geniş bir şekilde işlemiştir. Fizilal'de yoldaki işaretler dediğimiz Mealimefittarik diye Arapçası bu kitaplarında Adaletul İctimaiye diye sosyal adalet kitaplarında bunu geniş bir şekilde işler. Kardeşi Muhammed Kutup da ondan etkilenerek 20. Asım Cahiliyesi aklı kitabında bu meselelere değinir. Seyyid Kutup İslam devletlerindeki toplumları cahiliye toplumu olarak niteleyen kitaplar yazmıştır. Mekke'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi bir, dur bir duruma tekrar dönüldüğünü iddia eder sistemlerin yıkılıp yeryüzünde Allah'ın hükmünün hakim kılınması gerektiğini söylemiştir bakın yoldaki işaretler kitabında şöyle der etrafımızdaki her şey cahiliyettir İnsanların düşünceleri akideleri adetleri, genelekleri kültürleri, sanatları, edepleri, şeriatları kanunları hatta müslümanlıkları bile cahiliyet yapısıdır Beşerin beşere egemenliği ve insanın insana kulluğu esas üzerine kurulmuş sistemleri hükümetleri ortadan kaldırmak suretiyle bu cahili yapıyı kırmak ve yıkmak gerekir. Dini bir hareket maddi engellerle çatışır. Bunların başında siyasi otorite gelir. Yeryüzünde insanın özgürlüğünü ilan eden bir davetin maddi engeller önünde beyan ve lisanla durması basitliktir. Fakat bu engeller var olduğu zaman insan kalbine ve aklına hitap edebilmek için bunların öncelikle kuvvetli izale edilmesi gerekir. Bu siyasi otoritenin zincirlerinden kurtulmaktır. Evet bu cümleler devamlı kitaplarında bu tarzda gelir. Bu cümlelerle yoğurulan bir insan tekfir zihniyetine çok çabukça beynine işler bunun. Yine Seyyid Kutup şöyle der. yüzünün muamelatında Allah'ın şeriatını ve İslam hukukunu temel alan ne bir İslam devleti ne de bir Müslüman toplum vardır. Fizilende Yine insanlık kullara kul olma dönemine geri dönmüş. Batıl dinlerin zulmüyle tekrar karşı karşıya kalmış. Bu cümleler bakın Mısır toplumu için söylenmiş. Ki Mısır toplumu Türkiye'den daha çok Müslümanlığını yaşıyor. Tabii yanlış anlaşılmasın bazı Türkler. Her ne kadar bir grup insan minarelerden manasını bilmeden veya kavramadan la ilahe illallah cümlesini durmadan tekrarlıyorsa da Allah'tan başka ilah yoktur. ilkesine geri dönmüştür. İşlerinde la ilahe illallah kelimelerini anlamsız ve bilinçsiz bir şekilde minarelerden tekrarlayanların da bulunduğu tüm insanlık evet onlar kıyamet gününde azabı en ağır ve şiddetli günah işlemektedirler. Dikkat ediyor musunuz? Cümlelerin tehlikesini bu anlattığım ön sözlerden sonra. Çünkü onlar kendileriyle hidayet, e, beyan edildikten ve Allah'ın dini girdikten sonra tekrar kula kul olma sapkınlığına dönmüşlerdir. Bunları belli bir cüz için, belli bir kısım için söylese belki doğrudur bu cümleler. Ama genel bir topluma şahin, şamil kılmasına karşıyız. Dikkat edin bakın burada. Toplumları burada, genel toplumu ve halkı kastediyor. Cümleler de böyleydi. Yine Sayit Kutup şöyle der. Mümin öncülerle ve Kur'an'ı bir nesil vasıtasıyla yapılacak cihat toplumu tağutun iktidarından kurtarmanın tek çaresidir. Görüldüğü gibi Said Kutup'un orta, ortaya attığı bu düşüncelerini kendisinin ede, edebiyatçı olup belagat ve fesait ile bir takım edebi anlatımlarla süslediği için gençlerin pek çoğu üzerinde etkili olmuştur bu sözleri. Zamanla onların nefislerinde yavaş yavaş tek tekfir zihniyeti oluşmuş. Bu ruhlarına kadar onları sarmış ve kontrol edilmez bir hale gelmiş. Ki onun kitaplarından etkilen insanlar onun görüşünde bile değil bakın. Daha da şiddetli görüşteler. Onların kitaplarını okuyanlar. Bu hale gelen bir zihniyet aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme adaletli ol. Ey Allah'ın Resulü gibi. Ali ve Muaviye radıyallahu anhümey Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekle hükmetmemekle itham eden haricilerin zihniyeti değil de nedir? Aynı şekilde bu zihniyete sokar insanları. Seyyid Kutup toplumları kendisinden önce cahiliye toplumları diye vasıtlandıran, onların küfrüne hükmeden, insanların peygamberliğin ilk yıllarındaki haline döndüğünü söyleyen Mevdudi'nin kitaplarından etkilenmiştir. Örneğin, Kur'an'da dört terim ismiyle edil, tercüme edilmiş El Mustalahat Erbaa Fil Kur'an kitabı vardır. Peki Seyyid Kutup bu Mevdudi kimdir? Gerçekten bu insanları tanımak gerekir değil mi? Yani çoğumuz burada bilmiyoruz. Bilen arkadaşlarımız da var ama yeni olup da bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onların akidelerine dair örnekler verelim. Gerçekten alim insanlar mı bu? Yani bizim tanıdığımız, bizim itibar ettiğimiz alimler gibi alim insanlar mı bunlar? Bahsi geçen bu husus daha önce ilim ehli tarafından bakın. Kaleme alınmış kitapları var. Onların üzerinde yazılmış bir sürü kitaplar var. Bunlar hakkında bakın Seyyid Kutub'un vahdeti vücut akidesiyle ilgili açıklamaları da var. Mesela Seyyid Kutup aynen Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyler. Fizilen Kur'an'ı açın. Taha suresinin 6. şeyinde şöyle der. El Kur'an-ı Kur'an zahiretun ve kevniyetun kel ardı ve semavati yani Kur'an yer ve gökler gibi kevni yani yaratılmış olarak apaçık ortadadır der. Bu Kur'an'ın mahluk olduğu görüşündür ki Cehmiye ve diğer bazı sapık fırkaların görüşü böyledir. Yine Fizilal'de Kur'an ayetlerindeki musiki üsluba sahip olmakla basitler. Kur'an ayetlerini musiki bir üsluba sahip olmakla basitler. Taha, Şems, Tecir, Gaşiye, Tarih, Kıyamet surelerini böyle der. Bunu Taha suresinde bakın birinci ayetin tefsirinde yalnız bu surenin Taha başında kullanılan iki kopuk harfin Taha müzikal melodileri tüm suredeki durakların melodileriyle aynı ses tonunu yansıtır. Bu anahtar kısa okunuşlu Elif sesleriyle bağlanıyor, böylece ayet sonlarının melodisiyle ses uyumu meydana getiriyorlar. Yine yüce Allahı Ala Suresi'nde esâni diye kendisinde olmayan bir sıfatla sıfatlandırmıştır. Yani yapıcı diye bu, söyle, bu böyle bir sıfatı bizim. Allah azze ve celle'nin esma-ül bilinmemektedir. Yine İhlas Suresi 1. ayetin tefsirinden de ki yani Kulhu Allahu Ahad'daki o Allah tektir. Burada der ki işte bu varlığın tekliği demektir der. Burada onun hakikatinden başka bir hakikat yok. Varlığın tekliği olduğu için onun varlığından başka hakiki varlık da yok. Her varlığın sonu vardır sadece onun varlığı kalıcıdır bundan dolayı varlığı hakikidir İşte bu vahdeti vücut inancının ta kendisidir bakın bunu ben söylemiyorum bunu Hüseyin'de Binbaz'da Elbane'de söylüyor yine Seyyid Kutup Hadid suresinin ilk ayetlerinin tefsirinde sofilerin vahdeti vücuta dair görüşlerini bu ayetlerden aldıklarını söyleyerek görüşlerini zikreder ve herhangi bir reddiye de vermez dikkat edin bakın söz konusu olan kitabında Arapça olan kitabında bakın El-Hadid suresinin dördüncü ayetini anlam olarak zahiren nerede olursanız o sizinle beraberdir. Vahdeti vücutçuların bize getirdiği delil var ya bu geçen kısmı açıklarken muhakkak ki Allah'ın bu sözü kinaye yani ne demek üstü kapalı ve mecaz manada değildir der. Gerçek, değil gerçekten öyledir. Yani gerçekten o sizinle beraberdir. Allah herkesle beraberdir. Her şeyle beraberdir ve her yerdedir der bunlar vahdeti vücutçuların maturda akaidinin sözleridir. Böylece Yüce Allah kainatta yayılmış olarak kabul ediyor ki böyle bir inanış normalde bize göre küfürdür. Onun Yüce Allah için söylediği her yerdedir sözüne gelince seleften hiç kimse böyle bir şey dememiş. Bu sözü ilk olarak söyleyen Emevilerin son zamanlarında zındıklığı yüzünden öldürülen Allame dedikleri Kemalettin Elbeydani'nin İşaretül Meram adlı isimli kitabında belirttiği gibi İmam Ebu Hanife'nin de tarafından da kafir olarak nispet edilen Ceh bin söylemiş ve cahil tasavvufçuların da ona uyduğu sözdür. Yani kısacası, kısacası Allah her yerdedir, yerdedir sözünü uyduran ilk insan ehl sünnette sapmış Cehmiye fırkası adıyla bizzat kurucusu da Ceh bin Saffa'ndır. Ayrıca Hanif alimlerinin ileri gelenmiş olanlarından Ebu Bekir el-Cessas, bir takım kita bazı kitaplarında bunu tüm alimlerin ittifakıyla küfür olan meseleleri açıklarken şöyle demiştir: Allah'ın her yerde bulunduğunu söyleyen kimse küfre girer. Yukarıdaki ayetin manasına gelince, İmam Süfiye'nin sevri, İmam Şafii, İmam Malik, o sizinle beraberdir ayeti var ya. Ahmet bin Ambel ve diğer başka alimler, bütün İslam ulaması Bahis konusu olan o ayetin manasının yüce Allah'ın bütün mahlukatı İlmiyle kuşattığına delil olarak kullanılmıştır. Yani bakın nakil, nakil nakil olarak vereyim. Sufyan es Sevriye Allah Azze ve Celle'nin nerede olursanız o sizinle beraberdir hadis suresinin dördüncü ayeti hakkında sordum. Cevap olarak ilmiyle beraberdir dedi. Bu eseri Abdullah ibn Ahmed es Sunne'de, Ajurü Şer'i'de, Laale Kay'da usul kitabından aktetti. Seyyid Kutub'un yaptığı açıklama ve İslam alimlerin yaptığı tefsir arasında bariz olan fark vardır görüldüğü gibi. Dolayısıyla Seyyid Kutub'un fiziler Kur'an diyatlandırdığı tefsirini okumaktan kaçınmalı ve başkalarının da buna karşı uyarmak gerekir. Yine Seyyid Kutub'u kitaplarından etkilenen bu çağın yazarları tevhidi, rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfat olarak ayıran alimlerin taksimi üzerine birden hakimet tevhidine eklediler. Onun kitaplarını okuyan insanlar yaptı bunu. Tevhidin bir kısmı daha daha vardır dediler. Bu da hakimiyet tevhididir dediler. Bizim selef akide kitaplarımıza bakın. Hiçbir zaman tevhid, hakimiyet tevhidi diye bir cüzle ayrıca işlenmemiştir. Uluhiyet tevhidinde işlenir bu. Tevhidi de üçe ayırdılar. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Fakat ilim ehli tevhidin bu kısmını olmadığını açıkladılar. Hususi olarak. Fakat hakimiyet meselesinin elbette tevhidin cüzlerindendir değil mi? Ama böyle kendi başına müstakil hakimiyet tevhidi adı altında böyle bir kısmı olmadığını belirtmişlerdir. Neden belirtmişler? Çünkü bunu böyle belirterek üstüne vurguladığın zaman dedi, dedi ki insanların ruhlarına kadar, zihinlerine kadar işleyen tekfircilik giriyor. Sadece o bakış açısıyla bakıyorlar. Seyyid Kutub'un kendisi tevhidi böyle şematik olarak dört kısma ayırmıyor aslında. O bu isimleri yer yer kullanıyor ama çoğu zaman rububiyet derken Ulûhiyet derken bakın rububiyet Allah'ın ile alakalı tevhid yani Allah'ın kendi fiilleriyle olan alakalı tevhid Ulûhiyet ise Allah'ın ilahlığına delalet eden tevhid yani bizim kendi fiillerimizle Allah'ı birlediğimiz tevhid hatta işte seyir kutup bunları ayırmadan rububiyet olsun ulûhiyet olsun mustakil olarak tevhid açıklaması yaparken la ilahe illallah derken hep hakimiyet meselesini anlatır bakın. Hepsinde döner dolaşır iş hakimiyete gelir. Bunlarla hep hakimiyet meselenini dillendiriyor. Uluhiyet makamı ile hakimiyetin kastedildiğini söyler. Hatta Arapların La İlahe İllallah'ın manasını biliyordu derken hakimiyetin kastedildiğini ve emir ve yöneticilerin elinde bulunan sultayı ellerinden çekip alıp hepsini Allah'a vermek olduğunu biliyorlardı diye tefsir eder. Rububiyeti biliyorlardı derken. Yine Araplar La ilaha illallah sözünün manasının yeryüzündeki bütün hakimiyet ve sultalara isyan etmek, karşı gelmek manasına geldiğini, olduğunu biliyordu der. Araplar bunu iyi biliyordu der La ilaha illallah. Bakın hep hakimiyetle alakalı. Hiç başka türlü bir tevhidin diğer düzleri yok burada. La ilaha illallah sözünün manası uluhiyetin hususiyetlerini gasp edenlere karşı devrim yapmaktır der huruç etmektir manasında olduğunu da çok iyi biliyordu Arapları der. Hep huruç, devrim, bakın dikkat et tesmiyeler hep tarihcilerin tesmiyeleri. Onun tevhid anlayışı bu olunca onun kitaplarından okuyan insanların etkilenmesi de normaldir yani. Burada maalesef ya, onun ilmini ortaya koyduğumuzda durum budur. Allah'tan başkasını ibadet etmek, dua etmek, Allah'tan adına adak adama kabirlerden medet, yardım dileme ve benzeri hususlarda hiçbir şey demez bunları anlatırken. Açın bakın kitaplarını Fakat la ilahe illallah ve şirk meselelerinde Devamlı anlattığı hüküm koyma Ve tağut meseleleridir Allah'ı hükümleri dışında Hüküm vermek onlara boyun eğmek Ve benzeri meseleleri anlatır hep Üstüne üstlük bunları anlatırken Burada şu da anlaşılmasın Bunlar anlatılmaz bunlar da bizim işlediğimiz Konularda ruhiyet tevhidinle biz hususen işliyoruz bunları Ama hasseten buna yoğunlaşmanın Getirdiği Zihniyet meselesini anlatıyoruz Üstüne üstlük bunları anlatırken dinin özü, dinin aslı, dinin temeli bunlardır der. Sadece bu. Bunlar la ilahe illallahın gerekleri, de, gerekleri demiyor. Bakın gerekleri dese yine anlaşılacak. Özüdür, esas manasıdır der. İşte buraya kadar baktığımız zaman onun şeyleri bu. İlim ehlinden de tabii onun hakkında kendisine sorulan şeyler var. İlim ehli onun hakkında aşırı mı gitmiştir? Onu bizim ilim ehlimizden müzeden tekfir eden de yoktur bakın. Bir Şehrebi Elmetkali vardır. Onun da o konuda aşırı gittiğini söylerler. Ama Elbani Elvane gibi Binbaz gibi Hüseyin gibi alimler onu tekfir etmezler. Alimler Seyyid Kutup'u onun kitapları hakkında sakındırmışlar. Bakın Muaddid Şeh Elbani bu konuda şöyle diyor. Elavas'ın min ma fi kutubu Seyyid Kutup, Milal Kawas adlı kitabın sonunda şu şu dipnotları düşüyor. Seyyid Kutub'a verdiğim tüm reddiyeler hak ve doğrudur. Bu reddiyeleri okuyan ve az da olsa İslam kültürüne sahip olan okuyucu Seyyid Kutub'un İslam dininin usul ve ferini bilmediğini anlar. Kardeşim Rabbi bu kişinin İslam dini hakkındaki cehaletini ve inhirafini ortaya koymadan koymasından dolayı Yüce Allah senin en güzel bir şekilde karşılığını versin der. Yine Şeyh bir kişiyle tartışırken başka bir yerde şöyle der. Ben bir keresinde Seyyid Kutup'la alakalı olarak konuşmuştum. Şeyh Elbani diyor. Sonra dönüyor karşısındakine diyor ki sen Abdullah Azam'ı tanır mısın? Şeyh Allah hayrını versin. Adam evet tanırım diyor. Şeyh Allah hayrını versin. Abdullah Azam burada Müslüman kardeşler cemaatindendi kısa zaman önce yaklaşık 7-8 sene kadar oluyor Müslüman kardeşler Elbani'yi yani kendisini kastediyor derslerini ve onun davetiyle ilgili her şeyi boykot etme kararı aldılar Abdullah Azam Müslüman kardeşler içinde Elbani'nin tüm derslerine gelen ve bu dersleri hiç kaçırmayan tek kişiydi elinde küçük bir defter kalemle dersi dinler ve notlar alırdı gerçekten cihat derslerinde kendisi de öyle diyor bu şahsı biz gerçekten çok sevmiştik. Ancak o elvaninin boykot edilme kararı çıkınca derslerimize katılmaz oldu. Bir defasında namazdan çıkarken onunla şu camisinde karşılaştım. Selam verdim. Doğal olarak o da selamımı aldı. Ama utangaç bir tavırdaydı. Çünkü alınan karara muhalefet edemiyordu. Ben ona bu tavır böyle, bu tavır da ne böyle, İslam size bunu mu emrediyor? O da bana bu yaz bulutudur yakında açılır diye bir yanıt verdi günler sonra evime ziyaretine gelmiş ne var ki beni de evde bulamamış daha sonra benim nerede olduğumu soruşturarak damadımın evinde olduğunu öğrenmiş o vakitler damadımın evi şehir merkezindeydi bir gün gelip kapıyı çaldı ve içeri girdi ona hoş geldin dedi bana sizin evinize geldim ama evde kimse yoktu bildiğiniz üzere ben sizin ilminizden faydalanma konusunda çok azimliyim dedi ve benzeri cümleler kurdu. Ben de ona evet ben de öyle biliyordum ancak bu alınan boykot kararı da neyin nesidir dedim. O da bana çünkü sen Seyyid Kutub'u tekfir etmişsin dedi. İşte olayın özü bu. Ben de ona sen ne diyorsun? Ben mi tekfir etmişim? Seyyid Kutub'u dedim. O da sen Seyyid Kutub'u hadis suresindeki zannedersen Kurhu a'ad suresindeki vahdeti vücut akidesini ispat ediyor demişsin Seyyid kutup için diye bana yanıt verdi. Ben evet tasavvufçıların sözünü nakletmiş ve onun bu sözünden vahdeti vücut sözünü söylediğinden başka bir şey anlaşılmamaktadır. Elbani böyle diyor. Ancak sen derslerime gelen birisi olarak bizleri en iyi tanıyanlardan birisin. Bizim bir kuralımız var. Bizler insanları küfre düşseler bile ancak hütçet ikame edildikten sonra tekfir ederiz. Ben yanı dibinizdeyken böyle bir boykot kararını nasıl alırsınız? Bir kişi gönderip neden Seyyid kutubu tekfir ettiğimin doğruluğunu araştırmıyorsunuz. Yani onun vahdeti vücut akidesini belirtmiş, onlar da onu tekfir ediyorlar diye kendi içinde yayıp Elbani'yi boykot karar almışlar. O gün damadın Nizam'ın evine geldiğimde yani Ali Es-Sitri de vardı yanında. Ona Seyyid Kutup şu surede şöyle şöyle söylüyor dedim. O da kalkıp Seyyid Kutub'un kitaplarının başka bir yerinde Allah Resulüne ve Tevhid'e iman ettiğini bize gösterdi. Hani niye sen bunlara takılıyorsun gibisinden cevap vermiş. Onu şöyle dedik, bak kardeşim onun söylediği doğrular hakkında biz bir şey demedik. Ki onun söylediği doğrular hakkında Elbani bizzat kendisi ondan nakiller yapıyor kitabında. Bizim karşı çıktığımız şey onun kaleme aldığı yanlış söylemleri, ortaya koyduğu batıllardır tüm bu açıklamalarımıza rağmen adı geçen bu Es-Sitri diyen şahıs Muçteme Aklı dergisinde Şeyh Seyit Kutubu tekfir ediyor başlıklı birkaç makale yayınladı. Bunlara rağmen olay gerçekten çok uzun bizi ilgilendiren tarafı ise bizler ona meramımızı anlatıyor ne demek istediğimizi söylüyoruz o da kalkıp arkamızdan Elbani Seyit Kutubu tekfir ediyor diyor bu adam aynı Şeyh Seyit Kutubu falanca yerde övdü diyen kimse gibidir yani onu övdüğü de yok. Bu insanlar heva sahibi kişilerdir. Elimizden onlar için Allah'a dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor diyor. Elbani'nin sözleri de burada bitiyor. Yine Elbani Seyyid Kutub'un Sofilerin sözlerine nakletmesinden, onun vahdet-i vücut görüşünü dile getirmesinden başka bir şey anlamak mümkün değildir der. Evet. Hüseyin'e geldiğimiz zaman Saat ben... Takip etmedim ama yaparsınız az kaldı gerçi. Şeyh Hüseyin diyor ki onun tefsirinde yani Seyyid Kutub'un Fiziler Kur'an'ında İhlas Suresini okudum. Orada Ehl-i Sünnet Bel Cemaatin üzerinde bulundukları yola aykırı büyük bir söz söylemiş. Çünkü onun tefsiri vahdeti vücut inancını göstermektedir. Yine Kendisine şöyle bir soru yöneltiliyor. Gençlere seyir kutumun kitaplarını özellikle de fiziller kuran, yoldaki işaretler ve beni neden idam ettiler adlı eserlerini okumalarını tavsiye eden kişi hakkında görüşünüz nedir? Cevap benim görüşüm şöyledir. Allah seni mübarek kılsın. Allah'a ve Resulüne ve Müslüman kardeşlerine nasihat etmek isteyen kimse insanları eski alimlerin yazdığı tefsir ve diğer kitapları okumaya teşvik eder. O kitaplar daha bereketli ve sonradan gelenlerin kaleme aldıklarından daha güzeldir. Seyyid Kutub'un tefsirinde birçok yanlışlıklar var. Allah'tan ve onun günahlarını affetmesini umarız. O istivanın tefsirinde Allahu Ahad suresinin tefsirinde ve bazı peygamberlere ağza alınmayacak şeylerle nitelemesinde çok büyük yanlışlara düşmüştür der. Sözü de burada biter. Yine Bin Bazar Seyyid Kutub, Kutub'un ve Şahsiyetun adlı kitabının 242. sayfasında Muaviye bile bir Sufyan Amr ibn el As hakkında şöyle demektedir. Seyyid Kutup. ve arkadaşı Amr radıyallahu anh'ın, Ali radıyallahu olan üstünlükleri kişilerin içini iyi bilmekle, uygun zamanda en uygun bir şekilde davranma konusunda daha tecrübeli olmakla değil, her türlü silah kullanmada özgür olmalarından dolayı kazanmışlardır. Yani Akıl üstünlüklerine. Buna karşı Ali radıyallahu anh'ın ahlakı verdiği bu mücadele sadece uygun araçları kullanmada sınırlı kalıyordu. Muaviye ve arkadaşı radıyallahu Anhuma yalana, sahtekarlığa, hileye, münafıklara, rüşbete ve kişileri satın almaya meylederken Ali radıyallahu anh bu aşağılık konuma inemezdi. Bu yüzden o ikisinin başarması ve Ali radıyallahu anh'ın kaybetmesi normaldi. Ama bu kaybetme öyle bir kaybetmedir ki her türlü elde edilen başarıdan daha şereflidir der. Seyyid Kutub'un sözü burada bitiyor. Binbaz'a diyorlar ki bu sözler okunup sorulunca çok çirkin bir söz bunlar. Çok çirkin bir söz. Bu sözlerde Muaviye ve Amr Hübnül As'a sövme vardır. Bu sözün tümü çirkin ve münkerdir. Muaviye ve Amr Radıyallahu anhu bu ve onlarla beraber olanlar müştehittirler hata etmiştirler. Müştehitler hata ettiklerinde Allah onlara affeder. Allah bizleri affetsin. Soruyu soran kişi muavi ve Amr hakkında münafıklık kelimesini kullanmasından dolayı bu kişi tekfir edilir mi? Bakın soruyu soran kişi cevabını aramak istiyor. Diyor ki Şeyh bu söz hata ve yanlıştır. Sahabelerden bazısına ya da birine sövmesi münkerdir, fısktır. Bu sözün sahibine edep öğretilmelidir. Allah bizleri korusun ancak sahabelerin çoğunu söver ya da onları fasık derse mürtet olup dinden çıkar. Çünkü sahabeler bu dinin taşıyıcıları nakledicileridir. Onları sövmek dine dil uzatmak manasına gelir. Soran kişi diyor ki içinde bu tür sözler içeren kitaplar yasaklanmalı mıdır sizce? Bu kitaplar parçalanıp yırtılması gerekir. Bu söylenenler gazetede mi yazıyor diyor Binbaz. Binbaz'a sorarken diyorlar ki Birinin böyle bir kitabında böyle yazarsa ne olur? Hayır bu kitapta yazıyor diyor. Hayır bir kitapta yazıyor. Şeyh diyor ki kimin kitabı? Seyyid Kutub'un kitabında. Şeyh sonra diyor ki bu çok çirkin bir sözdür. Soran kişi bu sözler onun Kutub'un ve şahsı Yat'ın adlı kitabında geçmektedir diyor. Evet. Son olarak Seyyid Kutub'un Fiziler Kur'an haklı tefsirinde Rahman Arş'a istiva etti ayetiyle ilgili olarak bakın bu istivaya hep karşı çıktığımızda Arş'a istiva konusunda şöyle deriz diyor Seyyid Kutub. Bu Arş'ın üzerinde hakimiyet kurmadan kinayedir diyor. İstiva konusunu neyle tevhid ediyor? Hakimiyetle. Biz buna yıllardır karşı çıkıyorduk. Binbaz diyor ki bu fasit bir sözdür. İstivanın manasına hakimiyet kurma diyerek istivanın manasını ispat etmemiş, bilinen manasında inkar etmiş oldu. İstivanın manası arşın üzerine çıkmaktır. Onun bu sözü batıldır. Bunlar, bunlar bize onun zavallı ve tefsir konusunda yolunu şaşırmış birisi olduğunu göstermektedir. Derste bulunanlardan birisi şeyhe Bazı kişiler sürekli olarak Bize bu kitabı okumamızı tavsiye ediyor Deyince şeyh ona hayır Bunu söyleyen kişi yanlış yapmıştır Yanlış yapmıştır diyerek cevap verir İnşallah onun hakkında biz Bazı yazıları kaleme alacağız Ders bin bazın sözü de burada biter Buraya kadar seyit kutup böyle Mevduduyla alakalı da bir sürü şeyler var Ama kısaca da mevduduyla alakalı e, Bilgi vereyim çok az Yani kendisini İlim ehli olmadığını açıklamak için söylüyorum bunu. Onun tefsiri de fiziler Kur'an gibidir. Onların ikisinin tefsiri rivayet tefsirleri değildir. Dirayet tefsiridir. Rivayet tefsiri nedir? İniş sebeplerine önem gösterir. Hadisleri getirir ve o konuda ayet-hadislerle bu onu tefsir eder. Buna rivayet tefsiri denilir. Dirayet tefsiri yer yer bazı rivayetler vardır. Yer yer ama genel olarak görüş ve fikirden ibaret olan tefsirlere dirayet tefsiri denilir. Doğru olan tefsir ise rivayet tefsiridir. i̇bn Kesir, Taberi, Kurtubi gibi. <gülüyor> dirayet tefsiri ise görüşleri anlatır ve yer yer birçok bir hatalar vardır bu tefsirde. Onun onun tefsiri de vardır mevdudinin Fizilal Kur'an gibi, Seyyid Kutub'un tefsiri gibi. Bakarsınız Mevdu diye bazı yerde sünnetin anayasal konumu diye çok güzel bir kitap yazmıştır. Ama bu kitabı yazan insan tefsirine bakarsınız Enbiya Suresi 64'te İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde Bukharda yalan söylemeyle alakalı hadisi var. 3 yerde yalan söylemiştir der Allah Resulü. Rivayet Bukharda. O üç yer tek tek anlatılır. Değil mi? Yani kralın karşısına gittiğinde bu benim kardeşimdir demesi falan. İşte yıldızlara tören için çağırdıklarında bugün ben yorgunum demesi falan bunlara üç yerde yalan söylemiştir. Lafzı yayılır hadis. Mevdu'da eder ki bu hadisin zayıflığını sahihliğini bir gram incelemez. Der ki bu hadis her ne kadar sahih yolla da gelse biz bunu aklımızda ters olduğu için kabul etmiyoruz. Çünkü burada bir peygamberi yalancılıkla suçlamak var der. Ama bir bakarsın sahih yolla gelen Allah Resulü'nü yalancılıkla suçlamaya kapı açar. Farkında değil. Dolayısıyla bu gibi şahsiyetler kendileri Rabbim merhamet etsin. İnşallah şehitlerdendir. Ama ilmi olarak ortaya baktığınızda ve onların kitaplarından etkilenen biz yüzlerce, binlerce değil inanın milyonlarca insanlar var. Milyonlarca insanlar onların kitaplarından etkilenmiştir. Bugün bakın Mısır'da Mısır'daki durumu şöyle bir değerlendirin. Yani öyle bir hale gelmiş ki insanlar şu dört işaretini yani bunu da unuttular. Bu dört işaretini arabalarına, tişörtlerine, her yere, Facebook'larda paylaşmalar falan acayip bir hale girdi. Ya insanlar bu kadar mı bir şey bir dakika çıktı zaman bunun arkasından böyle sel gibi gidiyorlar? Böyle mi tepki veriliyordu? Sokakları döküyor. Muzaharat dediğimiz şey vardı değil mi? Yani ne demek muzaharat? Gösterilere katılmak. İslam dininde hiçbir zaman gösteri yapmak yoktu. Osman radıyallahu anh'ın evini kuşattıklarında Osman radıyallahu ağzına bakıyorlardı. Sahabe ve onun talebeli şey çocukları tek bir emrine bakıyorlardı. Bir emir verseler hemen gidip haricilerle savaşacak. Osmanlılara Radya girin evlerinizi kapatın dedi. Üç sene muhasara altına aldılar değil mi? Allah Resulü'nü. Hangi birine boykot yapmayı izin verdi Allah Resulü? Hangi birine? Hangi birine kalkıp da bu, bu, bir takım açılıklar için izin verdi? Onlara bakıyorsunuz şu an, yani ihvan-ı Müslüm, inanın çok üzülüyoruz. Neden? Çünkü altı bin kişi öldü ya, altı bin kişi. Eğer onlar evlerinde kapansalardı ki suud da ben birçok alim biliyorum, kendimiz şahsen bazı hocalarımızla da dinledik evlerinize kapanmaların daha hayırlı olduğuna dair. Evlerinde kapansalardı, en fazla verecekleri zayiât 150-200 kişiydi. Ondan sonra kendi inanlıktır o, hani. Demokrasinin şeyiyle 6 ay sonra yine Cumhurbaşkanı getireceklerdi. 6 ay sonra yine Cumhurbaşkanı getireceklerdi. Altı bin kişinin ölmesine gerek yok. Devletin her yerine sızmış bir cemaat. Nurcular gibi yapı yapılanmışlar. Askeriyesinin içerisinde varlar. Devletin bakanlıklarının bütün hastane her yerinde varlar. Ne oldu? Kendilerinin hepsi attırdılar. Ölenler de cabası. Günah değil mi? İki yaşındaki çocukla adam şeye gelmiş oraya gösterilere gelmiş. Elinde beşikte. Kadını kızı Videoları seyredin, çarşaflı kadınların üstüne polisler yürüyor, hallerini görün ya. Kadının kızı çıkılması, neresi bunun cahil? İslam'ın neresinde? Anlatabiliyor muyum? Onun için yani... Ee, onlar böyle, orada ölenlerin, ölen insanlar var, işte bu da lazım, birkaç tane kelle vermek lazım. Bunlar da yanlış şeyler, çünkü bunlar da yapılmaması gerekir. Bazı yaşanmış olaylar değil, deliller Kur'an sünnetten getirilir. Falan Pakistan'da işte çıkmış minarede 3 kişi vurmuş, 5.yi vurduktan sonra durmuşlar. bunlar da örnek olmaz. Kur'an ve sünnetten delil olur, kaynak olur her şey. Ondan sonra Kur'an ve sünnette bakarsın, Kur'an ve sünnette varsa bunun delili o zaman bir takım mücadele vermek gerekir dersin. Yani bugün şahsi olarak eleştirmek gerekiyorsa, kendi başbakan Tay başbakanımız Tayyip Erdoğan bile bu zulme karşıydı değil mi? Ama çıkın diremin demesi de bir hata. Bu da bir hata. Bunu demesi çok büyük yanlış. Sonucunda işte binlerce insan katledildi. Yine bir sürü zulümler görüyoruz. internette görmüşsünüzdür. Dolayısıyla doğru metot Kur'an ve sünnetteki sahabe zamanındaki metottur. Yani bu zamanda işte cahiliye toplumu gibi konuyla alakalı insanları tesmih ettiğin zaman farklı tekfir düşüncelerine düştüğün zaman toplumu artık kafir olarak görüyorsun. Öyle insanlar geldi ki yani dükkana peçeli Düşün bayan, sen bu toplumu Müslüman mı görüyorsun diyor bana. Giydiği peçesine bakıyorsun, insanın hani diyorsun ki bak bu kadar kapanmış öyle bu toplumda. Ama bu düşüncelerine bakıyorsun, sen bu toplumu Müslüman mı görüyorsun bana diyor. Yani bu toplumu komple kafir gören bir insan bana, bana soruyor. Ben Müslüman göründüğüm zaman bana da aynı muamele yapıyor. Dolayısıyla düşülen cahillik, çok kötü din bize bunu emretmiyor din bize güzel ahlakı müsamahayı tebliğ emrediyor o tebliğden sonra hücceti en güzel şekilde ulaştırdıktan sonra insanlara hüküm vermenin de zaten bizim de işimiz değil alimlerin işi bilmiyorum bu konuyu ne kadar aydınlatabildim niyetim birilerini karalamak değil ama yapılacak bir şey yok bazı arkadaşların bu fitnelere düşmesinden istediğim için çünkü ben de bu acıları tek tek çattım Ben ilk namaza başladığımda kendi annemi babamı tekfir etmiştim. O zamanlar bana tutuşturdukları o kitaplarla deselerdi ki hadi gidelim banka soyalım silah alalım falan deseler ben de gidecektim daha bir haftalık iki haftalıktım. Dolayısıyla onları biliyorum yani onların içinden çıktığım için ee, bu toplumda ters düşmenin anlamı yok. En güzel ters düşülecekse nasların çerçevesinde ters düşülür. Uyumlu olabildiği müddetçe bu topluma İslam'ı anlatabilmek için uyumlu olmak gerekir. Ama taviz vermek o da ayrı bir konu. Taviz verilmez. En güzel şekilde tebliğ yapılır. Tavizsiz bir şekilde dinden de taviz vermemek gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamü aleyhi resulü.